Merhaba 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşil Çam programında sizlerle birlikteyim. Ben Otguluer. Ee, bu hafta yanımda çok farklı bir konuk var. Yanımdaki dostum Gökay Gelgeçte. Biz bundan yaklaşık 10 sene kadar önce, 10 sene kadar önce, CinamatikYeşilÇam.com isimli web sitesinin, daha doğrusu Sinematik Blokspot'tu o zamanlar web sitesinin e, yapımına giriştik. Yanımızda o zaman Ercan Demirer var. Daha sonra aramızda Nurdan Özçin de katılmıştı. Ve biz e, o tarihten biridir. Bu sinematik e, konsepti birlikte siteyi devam ettiriyoruz. E, yeni adresimize geçtik. sinematikeşilçam.com adresimize geçtik. E, ve orada yani şu andaki programın ana konsepti olan Yeşilçam Arkeolojisi dediğimiz durumları da daha netleştirmeye başladık diyelim. E, şimdi bugünkü Programda tabii birazdan sözü Gökay'a da vereceğim. E, bu programda irdelemek istediğimiz Yeşilçam arkeolojisi konusu ve bu sitede bir süreden beri kullandığımız bu manifesto diyelim. Umarım sizler de bu e, sohbetten keyif alırsınız. O zaman ben sana şimdi e, bir merhaba diyeyim Gökay. Merhaba. Merhaba Utku. E, şimdi Gökay'la biz e, uzak mesafeden e, bu yöntemiz. Sohbeti gerçekleşiyor Çünkü Gökay şu anda Macaristan'da yaşıyor. Budapest'te de. Ee, o zaman tekrar hoş geldin diyeyim programı. Hani bu Yeşilçam Arkeolojisi programında ilk kez seninle birlikte böyle bir sohbet yapmıştım. Daha önceden seninle bazı podcastler, yayınlarda yapmıştık ama e, Açık Radyo'daki <gülüyor> programda ilk kez seninle bir e, konuda görüşlerimiz devam edeceğiz. Umarım e, sonda olmaz bu. O zaman hoş geldin tekrar. <gülüyor> Her zaman güzel sürprizlerle geliyorsun. Teşekkürler. Ee, şimdi... E, Açıkça söylemek gerekirse geriye düşündüğüm zaman ben hani Yeşilçam cam arkojisi e, hani slogan nereden çıktı diye düşündüm ben hani bir yerden mi? Ee, şimdi hani bugün benim için de sürpriz oldu senin bu davetin ee, hani son birkaç dakikadır ben de düşünüyorum acaba nereden de diye bence Mesut Kara ile ilk görüşmelerimizin biraz etkisi oldu diye düşünüyorum. Evet. Ee, Sinemetin daha bu blok zamanlarıydı. O zamanlar hani ben de Türkiye'deydim, sen o zaman İtalya'daydın. Böyle bir farklı bir durum vardı. Galiba bu Mesut Kare ile görüşürken bir sohbet esnasında sinema arkeoloğu diye bir laf geçmişti. Arkeolog, arkeolog. O galiba bizim aklımızın bir köşesinde bir kalmış. O arkeoloji oradan mı geliyor? Fakat Yeşilçam olarak zannediyorum ki bu... Hani DVD'lerde de oluyor filmin kamera arkası, o kamera arkalarına ait, pek insanların bilmediği hikayelere öğrenmeye başladığımız zamanlarda galiba ortaya çıktı. E, Tabi kamera arkası hani. Evet evet. Onlarında. Hatta hani Yeşilçam cam arköyüsü olarak benim bir çalışma vardı, bu Şerif Gören'in deprem filminin müzikleri. Cahit Berkay yani yapmışlar. Evet. Ennio Morikon'un en pilaha koyulmuş. Hani bu tarz şeylere bir genel bir isim vermek amacıyla biz bunu bulmuştuk. Benim de e, ilginç aslında aklımda şöyle bir sahne e, kalmış. Hani senin de bazen e, Beyoğlu'nda e, Aslahan'a gidip üst katındaki evet. o kısımda böyle oturup bazen o, lobilere bakıyorduk, tarıyorduk o zaman. Hani Doğru. Çünkü bir dönem bayağı cüneyt arkın lobisi bulmak çok zordu. Evet. Ve o gün seninle böyle çok değişik şeyler bulduğumuz gün Kadir Kökl'le karşılaşmıştık Aslan'da. Evet. Hatırlıyor musunuz onu bir fotoğraf çekmiştik? Fotoğrafımız vardı evet evet. Bir, biraz ben de o günle de ilgili oldu bu galiba bu, bu yeşil arkeolojisi arkeoloji hani konsepti yani oralardan hani çünkü toz hani lobilere baktığın zaman kitapları karıştırmaya başladığın zaman bir şekilde toz içinde kalıyorsun bazı bazı <gülüyor> evet. lobilerde yani toprak üzerinde olan lobile gördüm yani. Şimdi, ama onun kokusunun kendine has bir aroması vardır. E, Oyuktur, güzeldir. Ee, bu şekilde tabi e, yerleşti ve ilginç. Hani e, bundan sonra da böyle bir hani radyo programıyla hani birazcık tabii Stile de hani bizim Stile de e, alakalı olması beni çok sevindirdi. Tabii. Ki. Ee, o zaman hani şimdi programda böyle sohbet devam edeceğiz ama böyle bir hareketli bir şekilde ben hani giriş yapalım. Son an. Konuşmaya Konunun devam ediyoruz. Konunun anlam ve önemine tamam. istinaden, Tabii fantastik e, yeşil çamada çağrıştıran güzel bir parça gerekiyor. Evet, e, bu seçtiğim şarkı C.C.S. isimli bir gruptan. Hollow to Love, Lezzetli'nden bildiğimiz C.C.S. birazcık daha farklı bir versiyon yapmış. nefesler birazcık daha fazla. Ve bir 45 de yer alıyor bu. Biz de o zaman 1970 tarihli bu C.C.S. şarkı. E, Cover diyelim. Hollow Out Love'la başlayalım. Hangi filmde Batman filmiydi değil mi? Batman Yarasa Adam'da. Batman Yarası Adam filmi. Hem filminde filmin var. fragmanında hem de filmin içerisinde çalıyordu Evet bu şarkı kullanıyor. O zaman hep beraber CCS'den Hollow dinliyoruz. Evet, e, Ceçeseden dinledik, Hololatolaf. E, şimdi herkes yeşil ilgili bir, bir şeyler aradığı zaman işte Habuba sınıfı ile ilgili bir şeyler arar. Türkan Şoray ile ilgili bir şeyler arar. İşte Türkan Şoray fotoğrafları çok fazla ararlar. Cüneyt Arkın tabii biraz fazla aranıyor ama Cüneyt Arkın hep hani o salon beyefendisi olduğu filmlerin hani Hı. lobiler ararlar. Oysa senin değişinde biz fönlü saçlı dönemlerinin lobilerini arıyorduk ya da bu, onları mı buluyorduk onun için mi diyeyim. Aslan Yelesi. <gülüyor> Aslan Yelesi o dönemlerde ve hani e, biraz da galiba bu videoyla da alakamız orada biraz kesişti. Ama hani sen mesela e, daha çok küçük yaşlarda daha çok filmleri sinemadan mı izledin videodan mı izledin? Ben Türk filmlerini çok küçükken bir sinemada izlemiştik abimle. Yani ilk zaten Çetin Naç filmleriydi onlar. E, video Furyasında Türk sinemasına çok fazla ben katılmadım. Hı. Kemal Sunal hariç. Daha çok benim hani Yeşilçam izlemem hep televizyondandır ama bu ilk parti özel televizyonlar döneminde. Yani 90'ların başlangıcı. O dönemde ben çok televizyondan izlediğimi hatırlıyorum. Hı. Yerli filmleri benim de açıkçası söylemektesi daha videodur başlangıçta. Sonra tabi televizyon evet. oldu ama benim biraz daha videodur. Hani ben de tabi Kemal Aslılar evet. filmden çok fazla izlemiştim. Şimdi bakınca hani çok ilginç oluyor şimdi. O zaman e, hani fazla değer biçilmemiş olan video kasetler şu anda hani bazıları 50 liraya 60 liraya satılıyor. Bu çok ilginç bir şey olmuşmuş. Yani fotoğraflar Aslıhan'da hatırlardım ben ya da başka e, pasajlarda 50 kuruşa falan satılırdı fotoğraflar. Evet şu anda bazı hani işte satış sitelerinde bunları çok daha değişik fiyatlarda görüyorsun hani yani gibi evet. çekiyor yani çünkü bu e, belli bir şeyin de açtı gibi gözüküyor şu anda evet tabi merak varsa bu güzel bir şey yani e, genelde baktığımız zaman aslında hani bu birazcık daha böyle eskici hani ve hani atıyorum bit pazarı diyebileceğimiz tale evet. yerlerden bir anda böyle daha böyle antık doğru döndü e, daha böyle ciddi hani kitap satan Sabafların daha böyle ilgi alına girdiği bir geliyor bana. Şimdi bu biraz daha hem yeni gelen kuşaklarla ilgili olabilir. Bir de Yeşilçam artık hakikaten bir mazure olmaya başladı. Çünkü evet. hani bizim izlemeye başladığımız döneme bakarsak. Hani sen mesela 80'lerde videodan izliyordun. E zaten 70'li yılları izliyordun. Şimdi 90'larda ben televizyonda izliyordum. 70'li yılları izliyorduk. Şimdi 2016'dayız herhangi bir o zaman efsane dediğimiz bir Cüneyt filmi 1975'te çekildiyse 40 sene geçmiş üzerinden. 40 senede aşağı yukarı 4 kuşak geliyor. Belki de hani her gelen kuşak daha farklı ele almaya başladı. E tabii. Yani Bir de yazılan kitap sayısı da çok fazla açtı. Evet. Yani bir araştırma yapmıştım kendimce. 2000 öncesi sinema kitabı sayısı ...hani ulaşabildiklerimiz açısından söylüyorum... ...çok yüksek değil... ...ama 2000'lerden evet. sonra bayağı bir yükseldi bu sayı... ...gibi geliyor bana... Hı hı. Doğru, doğru... Ee, ...bir de ya bak... ...sinema, özür dilerim... ...sinema biraz da e, tabu gibiydi aslında... ...2000 senesine kadar... ...çünkü... E, ...o kameranın dönmesi bile bir maliyetti... ...hani bütçe gerekiyordu... ...pahalı bir şeydi... Hı hı. Fakat teknoloji gelişince özellikle bu sosyal medyada e, işin içine girince artık eskisi kadar bir tabu bir yanı kalmadı. Yani insanlar bağımsız olarak da hakikaten güzel sinema eserleri verebiliyorlar. E, bu yüzden de hani her tarz filmle karşılaşabiliyoruz artık çok rahat bir şekilde. Eskiye kıyasla daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edebiliyorlar. E, belki bunun da bir etkisi olmuş olabilir. Çünkü her zaman için hani bir kılavuz gerekiyor. Hani bugün sinema yapmak isteyen birisi için, e ne yapacak? Belki de Yeşil Çam'ı inceliyor. Ne yapıyorlarmış diyor. Veya kendi öğrendiğine karşı Yeşil o fantastik çözümleri gördükçe hoşlarına da gidiyor. Bir şeyler yapmak istiyor, hani bir nevi saygı duruşunda da bulunmak istiyor olabilirler. Evet, ama mesela şunu söylemem gerekiyor, Yeşil Çam'ı takip ediyorsa bir insan, hani dramaları bir kenara koyarsak evet. Yeşilçam'ın en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi aksiyondu. Evet. Ancak bugün sinemaya baktığımız zaman pek cesaret edip aksiyonu deneyene pek rastlamıyoruz. O da ilginç bir şey. Belki bir sonraki jenerasyon yapacak bunu. Olabilir. Çünkü, Doğru söylüyorsun. Çünkü gerçekten aksiyon film hemen hemen hiç yok. Yani hiç yok demeyeyim. Belli filmlerin içinde bazı sahneler var. Ejder kapanı falan gibi hani böyle daha böyle tabii o Hı -hı. polisiydi ama aksiyonla ağırlıklıydı. Bazı filmlerde aksiyon sahneleri var ama hani tamamen aksiyona yönelmiş bir durum yok. Hani şu anda komedi filmleri var çok fazla. Ev boşluğu şimdi dünyada Koreliler dolduruyor zaten. <gülüyor> Onun yerine onları izleyebiliriz. <gülüyor> e doğru o da var doğru. E tabi artık her yer birbirine yaklaştığı için tabi zaman da değişecek. Yani Birebir etkileşimi beklemek doğru dediğin gibi birazcık daha. Aslında bir referans konusu da olabilir. Çünkü hani Yeşilçam kendi döneminde İtalyanları çok fazla referans aldı. Ee, hem Amerika hem İtalya. Tabi İtalya biraz daha ulaşılabilir. Hı hı. Ee, ben bugünkü sinemayı da gene aynı şekilde görüyorum. Hani biz Hollywood'a gene ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Çünkü evet. niye bu? Hem bu bütçe hem kültür meselesi hakikaten bir farkımız var. Fakat e, daha çok ulaşılabilir, yapılabilir e, sinemaları örnek alıyoruz. E, bence hani doğunun 2000'lerden itibaren yaptığı o atılım Türkiye'de biraz etkili oldu. Özellikle bu korku e, dalında. Evet. Komediden bahsedeceksek komedi hep vardı. Yani komedi zaten güçlü olduğumuz bir şey bizim. E, sadece o tarzı değişti. Hani bir eskiden bir doğal bir komedi vardı. Yani Kemal Sonal komedisi diye biz daha önce bunu konuşmuştuk. Evet. E, ama yapmayan komedi bir kültür olarak bizde yerleşmişti. Bu avantür gibi. E tabi orta oyundan da gelen bir şey var. Yani, Tuluat'tan da var. Tiyatrodan da var. Evet. De, da var. Evet. evet. Doğru. Şimdi arkeoloji e, meselesi benim açımdan şu konuda çok önemli. Sinematikle aynı yıllarda, hani blok olarak aynı yıllarda bu sosyal medya yani Facebook'ta, Türkiye'de artık e, yavaş yavaş filizlenmeye başlamıştı. Ve hatırlarsan ilk yaptığımız şeylerden biri hep gruplar oluşturulmakta. Hala da şu anda mesela bizim aktif olarak faaliyette olan Yeşilçam müzikleri var. Ve o sayede de pek çok hani değişik tarzda insanla tanıştık arkeoloji konusu her ne olursa olsun hani hem kabasını almaktan ziyade biraz da yazılı bilgi bırakmak açısından önemli. Evet, tabii. Çünkü bizde bu yazılı literatüre eklenecek e, bilgiyi bırakabilmek hakikaten büyük bir problem. Yani övünecek adette yüksek üretim yapılmış hakikaten hani böyle bir kendi başına bir sektör oluşmuş bir sinemadan bahsediyoruz Türkiye'de her dönemde var, yani film sadece, var hani. özellikle hani popüler kültür olarak baktığımızda 1960'lar 70'ler bunları tam olarak yazılı bir şekilde aksettirildi mi bence değil hani filmlerin isimleri var bununla ilgili bir takım veri tabanları var ulaşılabiliyor hı hı. ama mesela hani sanatçıların arka planına dair o filmlerin çekildiği anda arka planına dair neler oldu çok fazla bilgi hala yok Biraz daha hani söylence mantığıyla gidiyor. O da ne oluyor? Hani birisi bir tarihte bir şey anlatıyor. Onu dinleyen bir başkasını anlatıyor. Daha farklı yazıyor, farklı yazıyor, farklı yazıyor. En sonunda böyle hani şehir efsanesi haline vesaireye geliyor. Şöyle hani bir duru hani arkeolog açısından böyle bunun özü budur şeklinde çok fazla çalışma olduğunu ben zannetmiyorum. Yani tabii ki hani bunu yapan sadece biz değiliz. Ee, ama herhalde bu yaklaşımı e, isimlendirmiş olan e, olarak hani kendimizi gördüğümüz söyleyebilirim. Başkıları da vardır. Eğer görmediysem onlardan da özür dilerim. Ancak dediğin gibi e, şu anda bizim yaptığımız daha doğrusu bir jenerasyonda iki jenerasyonun yaptığı şey e, şu anda o dönemde hayatta kalmış olan insanları e, bulup onlara o dönemleri anlattırmak, çünkü geçenlerde bir Cüneyt Arkın filminin kamera arkasına dair 3 dakikalık görüntü televizyonda geçti. O filmlerin kamera arkası o zaman çekiliyor muymuş diye sorduk kendi kendimize ama bazı filmler var onların hiç kamera arkası olabileceğini tahmin etmiyorum çünkü zaten... Ee, film harcamamak için filmi çok hızlandırmışlar <gülüyor> Evet ve o yüzden hani artık bunun kamera arkası ile ilgili fotoğraf bile yani fotoğraf bile çekmemişlerdir büyük ihtimalle çoğu filmle ilgili ee, Hani ulaşabildiğimiz yazılı kaynakların pek çoğu hani, bilmiyorum çok önceleri pek çok film kayıp olduğu için e Hani konuları farklıydı bir kitapta okumuşun konusu farklı ondan sonra filmi izliyorsun ve hiç alakası bir şeyle karşılaşıyorsun Aslında <gülüyor> Bu şeyde çok olurdu. Haldun 5000 500 film kitabında o çok vardı. O. Özetin özeti geçilmiş. E, <gülüyor> Bu şekilde şeyler vardı. Uçan Dayalar İstanbul'da filmi. Evet. Çok uzun süre internette hepimiz e, filmin konusun çok farklı e, olarak okuduk. E, çünkü anlatılanlardan ulaşan bilgiler... Evet ve o anlatanın anlattığından dolayı ya da hikayeyi belki bulduğu yani ortaya çıkartmak istediği taraftan ulaşmış ve yani araştırmacılar da sadece buluyor ulaştıkları için bu şekilde yazmışlar yanlış bir şey yok ortada ancak filmi evet. izledik çünkü kayıp filmdi filmi izledikten sonra gördük ki elimize ulaşmış konu hani bir işte çayırın ortasında bir uçan daire iniyor ve köylüler bundan meraklanıyor gibi bir konusu vardı oysa evet. e, Rasathanede uçan daireyi görüyorlar ve o iniyor. Böyle çok İstanbul filmi aslında. Yani harbiden İstanbul evet. uçan gerçekten İstanbul'da. Ee, evet. Mesela böyle bir değişik bir şey ortaya çıkmıştı. Bunun gibi hala pek çok kayıp film var. Ee, düşündüğümüzden daha az olduğunu düşün. Yani düşündüğümüzden daha az kayıp film vardır. Ama e, bir sinema adına herhalde bundan daha büyük bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Hani, bu kadar çok kayıp film olması ve kayıp film olan hani saray burnundan denize dökülmüş filmler olduğu için ya da kimin kimisin içinden gümüş çıkartılmış filmler olduğu için ben bu 35 mm ya da 16 mm arayan insanların da bir şekilde ama arkeolojisi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu film yani o kayıp dediğimiz hani saray burnundan depodaki tek kopyası olarak bildiğimiz o film Anadolu'da olabilir. Elbet. Aynı şeyi söyleyecektim. Çünkü hani dağıtımcılar vardı. O dönemki sinema sahiplerine 16'lık kopyaları çoğu gitti. Bazı filmlere 3 isim verilmiş. 4 isim verilmiş. <gülüyor> Doğru. İstanbul'da oynamış film. Ondan sonra e, işte atıyorum Adana Mersin tarafına satılmış film. Orada e, filmin ismini değiştirip satmışlar. Mesela böyle durumlar varmış. Çok ilginç. Bazı sanatçıların hani çektikleri film sayısını genelde baktıkları zaman işte 200 diye biliyorlar, 150 diye biliyorlar ama aslında o sayı 120 gibi bir şey olabiliyor ya da evet. daha farklı bir sayı olabiliyor. Bu da aslında dediğim gibi hani Yeşiçam arkeolojisi işine çok giriyor gibi geliyor bana. E bu biraz Cüneyt Tarih'in röportajlarını hatırlatıyor. İlk 90'lı yıllarda 500 filmde eee 2000'lerden itibaren 200'lere düşmüştü. Ki zaten normal rakamda hemen hemen onun gibi bir şeydi. 220 evet. civarıydı. var evet, Ya böyle bir araştırma yapmıştık değil mi? 2 3 4 evet. isimli C şey Cüneyt Arkın filmleri. Evet, yani, evet. Ama ama çok normal yani bir, bir filmde oynarken başka filmde de oynuyormuş yani. Hı hı. E, sanatçıyı o, o konuda anlayabiliyorum. Yani evet. kaç kaç film olduğu sayısını. Hele kavgıcılar herhalde hani bin film dedikleri zaman ben eyvallah yani bin filmdir yani bin, bin film olmama ihtimali doğru yok. <gülüyor> o bin tane fotoğraf değil yani <gülüyor> bin tane film film yani e, o kadar filme gitmişlerdir bence yani aynı günde ya aslında bence... kavgıcılar kendileri hakikaten yani o dönemin en fazla hani ilginç e, incelenecek kısmı da ben daha hani birkaç gün olmuştu okuyordum bu Yeşilçam'da bono konusu evet hani çek senet bono ee, en şanslı kesmin bu kavgaçılar olduğu yazıyordu çünkü onlar hep peşin para çalışırlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi e, aslında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, anonsu <gülüyor> yapacağım. Ee, ancak biz programı bir şarkıyla bitirelim. Ee, şimdi Gökay gel geçti e, önümüzdeki programlarda yine değişik sohbetlerde ya da daha önceden yaptığımız bazı sohbetleri e, Yeşil Çam Arkejisi programında. E, yer vereceğim. Ama e, Gökay Gelgeç ayrıca bir e, film müzikleri koleksiyoncusudur. E, onun içinde bu kapanış şarkısını onun seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık Radyo 94.9'da e, Yeşilçam Aküsü Programında ben Deniz otokul yer ve bu konum konum değilim artık. E, Gökay Gelgeç'te birlikteydik. E, o zaman son sözü sana bırakıyorum programda Gökay. Bana gene sürpriz yaptın. İlk aklıma gelen söyleyeyim o zaman ben. Jerry Goldsmith, It's All Again, Cassandra iki filminden. Zaten dinlendiği yandım mutlaka Yeşilçam'la ilgili herkesin hatırlayacağı bir tema. Okay. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Bir daha haftaya yeniden 15.30'da Yeşilçam Akürüzü programında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.